Modern sabahlar Modern Sabahlar modern Sabahlar Radyo tüdesinin sonlar sabahlar devam ediyor Radyoların başındakileri günaydın Diyelim Oktay Demirci ile macera dolu bir güne Hazır mısınız diye soralım Siz hazır mısınız ya biz Ya biz hazırız ya siz diyorum. Güzel çok güzel toparladım Vallahi bravo Bunu bir şiir gibi düşündüm çok güzel oldu. Ee, günaydın sevgili dinleyiciler. 6 Kasım e, salı sabahından merhaba diyoruz. Bir arkadaşımız daha vardı. E, o arkadaşımızı Amerika'ya gönderdik dün. Biraz <gülüyor> e, biraz... Oyunculuk eğitimiydik. <gülüyor> <gülüyor> hem oyunculuk eğitimi hem de Amerika'daki seçimleri takipçisi iki işi bir arada çıkarsın ya ama Aha. biraz geç kalmışız göndermek için. çünkü baya uzakmış ya Amerika'ya yani uzak. ben dedim onu bir hafta 10 gün önceden göndermek lazım kansas ya. git gel 6 saat diye bir şey duymuştum ben yanlış duymuştum nabızda yoklar falan dedim yok abi nabıza gerek yok internetten yoklarım falan filan derken işte şimdi dönecek veya daha doğrusu oraya inecek sonuçlar belli olacak tabi canım neredeyse zaten yani şekillenmek üzere eee şu yani, anda sayımlar yapılıyor. Sayımlar devam ediyor. Açılan sandık sayısı. E, Mitt Romney mi? Barack Obama mı? E, bakayım şu anda yine e, bir takım sıkıntılı eyaletler var. Öyle yani ben var. Hiç, nereden takip ediyorsun? E, Facebook app var mı bunun için? Facebook değil. Graphics.wcc.com Orada bir tane e, harita var. Oradan rahat rahat bakabiliyorsun. Ege. Hmm. Ben bunu istersen göndereyim mi Twitter'dan? Obama bir adım önde diye bir şey gördüm ben de. <gülüyor> ha, o da fotoğraf albümüymiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi Florida biraz sıkıntılı. Evet geçen sefer de öyleydi. O. Ya çok sıkıntılı. Hakikaten Florida. Beyler demişler. Saymıyoruz. <gülüyor> son dakikada geçen sefer son dakikada patlatıyoruz ama say kimse saymıyor abi. Diye şey yapıyorlar bir Tulu şey. Tulum çıkardığı yerler var mesela. Geramli. <gülüyor> Öyle Romney laf var mı ya İngilizcede tamam. tulum çıkarmak diye? Ben neyi anlamıyorum ne? biliyor musun? Bu geçenlerde hangi bu bu seferki değil de bundan birkaç sene önceki CHP kurultayında herkes çok biliyormuş gibi böyle Hı -hı. bir gazetelerde şey vardı. Yani çarşaf liste diye bir şey. Çarşaf liste mi yapılacak, bilmem ne listemi diye. Evet. Ben onun da ne olduğunu biliyorum. Çarşaf listenin ne olduğunu. <gülüyor> çarşaf liste ötekisi ha, neydi? Ötekisini, öbürünü bir bilmiyorum. Dur, hangisi Seçmeli mi? Hayır ya yani çarşaf liste hangisi? Ne? Ya galiba bir tanesi... Ne, bir bir hafta, 10 gün boyunca sırf çarşaf listeyle gidelim. Böyle, böyle televizyona çıkıyor yorumcular, siyasiler çarşaf listeyle gitmemiz lazım. Çarşaf liste olmaz diyenler Herkes var. Herkes biliyormuş gibi. Herkes biliyor, bir ben bilmiyorum. Abi ben. o yine kolay ya. O, o onda yani biraz dinleyince konunun içinde tahmin yaparak ne olduğunu anlıyorsun. Yani bir tanesinde Yok tamamen liderin söylediği liste evet, bütün tamam. adaylar. Diğerinde hepsini tek tek seçiyor işte üyeler. Tamam, hangisi çarşaf onun? Çarşaf ne hangisi yani? Çarşaf hangisi? Çarşaf galiba şey işte listenin belli olan. Yani bir A4 geliyor Niye senin önüne. Niye çarşaf önünde. o? Şey mi ilk yapıldığında sayın başkanım çarşaf gibi çıkardım. Bunun adı da bundan sonra çarşaf listesi olsun dediler. Bilmiyorum. Üye, evet de, durumun de, öyle olduğunu anlıyorum. Ha. Bir tanesi daha böyle demokratik. böyle. Yani öyleyse. demokratik bilmiyorum da. Demokrasiye yani. uygun diyelim en azından. Diğerinde böyle liderin tamamen kendi kararıyla. Ama bunlardan birinin adı çarşaf. Evet. Açık liste mi öbürü Çarşaf şey gibi geliyor mesela. Şey yapınca lider mesela söylüyor ya işte şu olsun bu olsun bu olsun diye bir tane Aha. kağıt çıkarıyor. O mesela tek yani. Tek net yani. Ötekinde mesela bir sürü kağıt var sen onların arasından seçiyorsun. Ha küçük küçük böyle şeyler. Ha. Yamalı bohça gibi. <gülüyor> evet. Zaten öteki çok kullanılmaz. Ülkemizde daha çok çarşaf vizite kullanılır. Yamalı bohçe çok kullanılmaz yani parti e, alışkanlığı olarak. Bir Belki da... ondan duymuyoruzdur yani kullanılmadığı için. Bir dahaki sene <gülüyor> gündeme geldiğinde vallahi hiç gözümü kapart, karartıp soracağım. Pardon efendim e, çarşaf diyorsunuz ne demektir acaba? Ya sen bilmemişsin onu yani Refel Hanım'dan önce falan da birçok şeyi biliyormuşuz gibi davranıldı ya bize. E tabi doğru canım. O yani, koca koca kitapçıkları okudu mesela ben Hülya Avşar'ın çok uzun süre benim biraz çalışmam lazım ondan sonra neye oy vereceğimi. ...sizi açıklayacağım dediğini biliyorum... ...çok haklı olarak. Ne kadar güzel demiş. Yani en güzel. Ne oldu de çalışmam... ...çalışması değilim. lazım. Yani. O kadar yasa sordular... Bize. ...ben ne anlarım yasadan. Aynı paketin... içinde neler var neler yok. Ne olacak? Evet dersin, ne olacak? Hayır derslik. Yani çalışmadan bir şey söylememek lazım. Keşke herkesin Gülay Avşar kadar... ...zamanı olsa da çalışsa mesela. Tabii doğru. Yani öyle de bir... ...tabii bir zaman ötesinde asgari bir... ...kafa da gerekiyor ama... Çünkü bazısı çalışıyor çalışıyor <gülüyor> olmuyor o yani bir de var. Çok yani. zekiler var ama çalışmıyorlar. Çok, çok zeki ama çalışmıyorlar. Yani zehir var. gibi adama bakıyorsun üç çocuğu var. Mesela işte e, evine gidip geliyor işinde gücünde adam. Zehir gibi ama çalışmıyor adam. Evet zeka ile çocuk sayısını da çok güzel. Hiç şey. alakası yok aslında da örnek yani. Örnek adam olarak diyor. Örnek. Şimdi peki Oktay tulum çıkardıkları sor. eyaletleri bir alalım. Oo tulum bak ben sana söyleyeyim. Texas Texas. Mitt Romney'nin tulumudur. Ondan sonra bu yana gel. Tulum B çıkarma ne demek şimdi bu Amerikan seçimleri bizden farklı ama yani sadece burada Mitt Romney'e oy veriyorlar değil mi? Ya yani şimdi daha doğrusu şöyle, partiye oy veriyorlar. Benim Böyle anladığım. şey gibi Teksas'tan 7 tane senatör çıkardı falan onlar hep ayrı seçiliyor. Delege, delege deniyor bunlar. Delegeler tamam, seçiliyor. Bir de ayrı bir şey var. Evet o İki ayrı. 2 sene sonra falan o olacak. Hatta kim seçilirse gücünü pekiştiriyor mu pekiştirmiyor mu falan diye evet. öyle bir şeyler de var. Evet evet. Şimdi bu kongre dört yılda var. bir... Pardon bir kongre var. Galiba senatörler kongreye gidiyor. Senatörler kongreye diye çünkü... Zaten... Senatoya gider. Senatörler senatoya gider. Kongre ne? Kongre... Bunlar kongreye mi seçildiler? Bunlar şimdi, şimdi bu bu dele... bu seçimi. seçim. Ankara'ya mı seçildiler bunu? <gülüyor> Sevgili dinleyiciler e, bizim bildiğimiz kelimeler e, sözler... arka arkaya sınırıyoruz. Siz eğer e, Amerikan ee, seçimlerine bu politikaya hakimseniz her an bekleriz telefonunuz ama benim bildiğim şu şimdi 538 tane delege var tamam mı? Tamam. Bu 538 delegenin %50'sinin üzerinde alan ki bu da 270'e tekabül edermiş. Tamam. 270 delegeyi alan Başkan. başkanlığı çakıyor. Aha. Şimdi eğer e, Romney başkanlığı çakacaksa Biraz süre alıyor başkanlık koltuğuna oturması falan filan. Orada bir rolantiye giriliyor. İşte devir teslim oluyor falan. Ama Obama'nın aldığı kesinleşirse aynen ne devam ediyor. Aldığımız yerden. Gibi gibi. Şimdi şu anda bir belli olmayan şeyler var. Hep böyle bir son dakika seçimi Florida belirler. Seçimi Ohio belirler falan diye bir laflar var ya. Hı hı. O, o tip eyaletlerde şimdi yine sıkıntılar var. Biz Ohio çocuğuyuz seçim belirliyoruz diye onun türküsü bile vardır. Ohio türküsü. Günaydın Doğru. efendim. maales. Şimdi yine e, bazı böyle kararsız e, oy sayımı mı zor yoksa e, orada o şeyler mi kararsız yani daha ikiye bölünmüş mü durumda bilmiyorum ama şu anda 184 e, Barack Obama'nın delegesi var. Mitromya'nın 180 görünüyor hmm. şu anda açılan sandık sayısı olarak diye düşünürsen. Yani e, 174 tane arada şey var. Şey mi demiştir o zaman benim sana 4 delege borun var mı demiştir askerlik tabiriyle. <gülüyor> Yani onu galiba şu anda demiyorlardır ya. Yani biraz daha geçsin de. Tabii doğru. Ondan sonra şey yapalım Sayın Başkanım. Mitrom ne başkanım mı diyorlardır kendi çevresindekiler. E tabii yani sonuçta Cumhuriyetçi başkan. Partinin başkanı ya. Ha doğru ya. O siyasetin öyle bir şeyi var. Yani gerçek anlamda başkan olma basanında kendi partinin başkanı olduğunda orada şey. Sayın başbakanım. Başbakanım diyemiyorsun da başkanım, genel başkanımız falan filan diye söylüyorlar. Mesela New York Tulum çıkarmış Obama. Tulum çıkarmış demeyeyim mi? Tamamen bütün delegeleri, Bütün delegeleri dele toplamış yani. Ondan sonra zaten şey yok. Yani ya e, Obama Ornide oluyor. Şey değil mi? Yani, ya Romney oluyor yani. E, evet. Renklere böldüğün zaman kıyılar demokrat. Evet kıyılar orta, mavi. Ortalar kırmızı. Buradaki şeye göre. E, ve güney tabii kırmızı. Sayımlar devam ediyor. Sayımlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler biz de sayımlara e, bizzat katılamıyoruz ancak e, biz de Kaç toplama çıkarma işlemi yaparak en azından şu reklamdan sonra daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız size. Ne olaylar ne olaylar. Bu arada e, seçimlerle ilgili bizi arayıp Amerika'daki seçimlerle ilgili bizi arayıp bilgilendirmek isteyen dinleyicilerimiz az önce aradı ama e, konuşamadık. Onlara daha rica ediyoruz. Eğer konuşmak isteyen hala aman duygusuna kapılmamış dinleyicilerimiz varsa buyursun. Bilgilendireceğim ne bilgilendireceğim. Nasıl olsa ne olursa olacak. Bir şeyler falan diye. Ben, bu yorumcuları da bazen düşünüyorum. Ne zor işleri yani. Çok. Yorumluyoruz yorumluyoruz da ne oluyor falan diyorlar mıdır acaba? Çok zor bir de yani yorumcu Yorumcu duruyor. Karşıdaki mesela yanlış bir soru soruyor mesela. O daha kötü. Bilmiyorum. <gülüyor> mesela karşıdaki bilmiyorsa ne soracaksın şimdi? Şimdi Amerika'da bir tane şey var. iki tane başkan adayı var değil mi? <gülüyor> Falan diye bir soru. <gülüyor> evet. Bu arada Cebeli Tarık e, rumuzlu dinleyicimiz... E, Öbürü blok liste demiş. Demin çarşaf listeyi ha, konuşmuştuk ya. Tamam blok işte tamam. Çok güzel Blok Tarık'a çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Çünkü blok liste ve çarşaf listeyi düşündüğün zaman hangisi çarşaf? Hangisi? Blok listesinin dediğine partilerin. Evet blok hazır. liste zaten öyle demiş Cebiri Tarık. Çarşaf iyi blok kötü. Çarşaf demokrasi yemiyor. 140 bile kalmadan gerekli karakterleri kullanarak bize özetlemiş oluyor. Ha yani. blok liste zaten blok. Çarşaf liste beyaz bir çarşaf gibi oraya şey yapılıyor. Herkes istediğini yazıyor anlamında mı çarşaf? Ha duvara asılıyor yazılıyor. Onu mu diyorsun? Yok benim de mesela zımbalanmış. Ee, pek çok kağıt Sen geldi gözümün önünde. Ben çünkü zımba teknolojisinin kongrelerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. evde bütün battaniyelerde falan öyle bir yamalı şey var ya patchwork o yüzden sen çarşaf deyince aklına hemen böyle, hemen zımbalı şeylerden, doğru, <gülüyor> doğru. Bu arada e, dün e, Fitch'ten açıklama geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch var ya. Haber Crombie'nin Fitch. Evet. E, geçen sefer Fitch yaptığı açıklamada Trafik Fitch diye peçenecisdi böyle. Valla neredeyse öyle söylenmişti hatırlıyorsan. Geçen bir bakan mı söylemişti hatta ya Fitch yine Fitchliğini yaptı diye. Tabi tabi. Öyle bir şey denmiş değil mi? Şimdi bakanlarımızdan bu tip açıklamalar artık bizi şaşırtmıyor. <gülüyor> şaşırtmıyor ama gazeteler artık bakanımızdan önce acaba tip bir espri yapabiliriz diye e sazı eline almış bütün gazeteler. Ama önce bir dinleyicimiz sazı eline alıyor galiba. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Toros ben. Toros Bey hoş merhaba geldiniz. Merhaba Toros Bey. Hoş bulduk, çok mersi. Amerikan seçimleriyle ilgili konuşan oldu mu? Olmadı, yok, Olmadı, o Toros Bey sizi de incitmeden şu açıklamayı da yapmamız gerekiyor. Uzman olarak sizi bulabildik <gülüyor> şu anda. <gülüyor> ne kadar uzman olduğunuzu da bilmiyoruz ama bu konuda Vallahi... konuşacağım diyen bir adama da hayır diyecek durumumuz yok bizim. Buyurun efendim. Demin arabada, yani duydum şimdi ofise geldim de arada kimse konuştum o yüzden? Şey yok, konuşmadık efendim. Sordum, ama. Ama. Sordum. <gülüyor> Sorduğunuz soruların cevabını en azından verebilirim diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi e, iki... O zaman Toros Bey yani e, cevaplarınızı almadan önce lütfen e, bugün gün içinde karşılaşacağınız insanlara veya yeni tanışacağınız insanlara aynı zamanda Radyo 3'de dış politikayı yorumluyorum <gülüyor> diye kendinize böyle bir <gülüyor> şey eklerseniz. <gülüyor> çok dikkat Siz ne yani. iş çok yapıyorsunuz aynen. Toros Bey bu arada? Ö öğretim üyesi. Ha. Buyurun efendim. Uluslararası ilişkiler mi hocam? Buyurun. Siyaset bilimi. Ha, tamam. Iyi buyurun tamam, tamam canım, süper. Siyaset bilimi zaten esas. Evet. Soru bile <gülüyor> yanlış. Bu, bu kadar uzağız. <gülüyor> evet hocam buyurun. Amerikan, Amerikan politikasını çok bildiğimden değil de hani yolun içerisinde zaman içerisinde gördüğüm okuduğum şeylerden söyleyebilirim. Şimdi aslında Amerikan halkı başkana veya başkan yardımcısını seçmeye oy vermiyor şu anda. Hmm. Yaptıkları şey şu başkanı ve başkan yardımcısını seçecek olan seçiciler kuruluna oy veriyorlar. Seçiciler kuruluna üye göndermek üzere oy veriyorlar. Her eyaletinde farklı sayıda seçiciler kuruluna göndereceği delege sayısı var. Tamam, bu... işte 538 denen delege sayısı evet, değil mi? Evet. Peki evet, Toros Hocam bu seçiciler kurulu sadece seçimden seçime görev yapan bir şey mi yoksa başka yasalar konusunda da belirleyici şeyleri var mı? Şimdi tabii bu seçiciler kurulu aynı zamanda senatoyu ve şeyi de oluşturuyor. Temsilciler meclisini de oluşturuyor. Orada iki iki kameralı bir yapı var. Hı hı. Bu kameraların da görevleri birbirinden farklı. Senatör kadar... mü bu delegeler? Duyduğumuz Senatoya seçilenler senatör. senatör. Temsilciler meclisine seçilenler yani açıkçası hani orada bir ayrımı tam olarak bilemiyorum isim olarak ne veriyorlar hı hı. ama bu iki kamarın da farklı farklı alanlarda farklı farklı görevleri Neyse var. Hepsi bu yani, delegeler arasında yani bir havuz evet, oluşturuluyor. Evet, Genel evet, siyaset evet. havuzu diyelim. Yani hem senatoyu seçiyorlar hem temsilciler meclisini seçiyorlar. Hı hı. Fakat başkanı ve başkan yardımcısını seçecek olan ekip bunların tamamı. Yani o zaman da şuna bakılıyor. Bu delegeler seçimle gelmiş olan seçiciler kurulu yani senatonun ve temsilciler meclisinin tamamı çoğunluk sağlanırsa hmm. o zaman deniyor ki bizim başkanımız ve başkan yardımcımız bunlardır. O yüzden de seçiciler kurulundaki çoğunluğu yakalamak üzere bir seçim yapılıyor şu anda. Yani hmm. bütün mevzu o. Aslında, oradan gidip oy pusulasında barak olmamaya oy atmıyorsunuz. Oy vermiyorsunuz. Yani. %50'nin üzerine çıkması hemen konuyu kapatıyor değil mi? Ş yani işte Hayır, şart değil. Bu en son şeyi hatırlarsanız Algorla yapılan e, mücadelede Bush'un ikinci dönemindeki ikisi yapılan da oylar daha fazla Algora çıkmış olmasına rağmen Bush başkan ikinci dönemde evet. devam etmiş. Evet. Yok yok, toplamda değil de mesela eyalette Mesela işte Ohio'daki oylar sayılırken %50'nin üzerine çıktığı zaman o çıkan taraf bütün delegeleri topluyor değil mi eyaletteki? Evet yani oradaki çoğunluğa bakılıyor tabii hmm, ki artık. Tamam. Yani nereyi kazandın nereyi kazanmadın konusu zaten oradan çıkıyor. O şey ne peki hocam? Mesela e, bu seçim ya Florida'da ya da Karakol'da biter diye bir laf vardı. Tam <gülüyor> o demin bahsettiğiniz seçimlerde Algorlu bu şu seçimler. Orada mesela ne oldu da orada Florida çok önemli oldu? Şöyle, Florida çok o, büyük bir eyalet olduğu için, e, şey de, temsilci sayısı da fazla olan bir yer. Fakat iki arada bir derede kalmış bir yer Yani bunun gibi bazı önemli eyaletler var Hatta son günlerini başkan adayları Oralarda geçirmeyi şey yaparlar Tercih ederler ki kararsızları Mümkün olduğu kadar kendi taraflarına çeksinler Hatırlarsanız bu en son seçimde Oy pusulaları tek tek tekrardan sayıldı. Evet. Yani hem de birkaç defa işi, sayıldı. Aha. Evet. Işığa tutarak falan şey yaptılar. Böyle hani tekrardan tekrardan baktılar. E, oralardaki e, çoğunluğu almak çok önemli. Çünkü evet. orada esas çünkü geleneksel olarak aynı bizdeki gibi bazı bölgeler bazı şey siyasi oluşumlara şeyler e, yakınlar. Hı hı. E, mesela tekrar işte çoğunlukla Cumhuriyetçi oluyor. Efendim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim kıyılar, kıyı bölgeleri çoğunlukla Demokrat, orta bölgeler. Yani kabaca söylüyorum tabii bunun istisnaları var ama hı hı. Orta bölgeler çoğunlukla Cumhuriyetçi Teksas mesela Cumhuriyetçi bir örnek evet. Boston mesela Demokrat, Demokrat bir örnek California Demokrat bir örnek gibi Washington yine Demokrat ee, Hollywood hep... yıldızlarının hep Obama'yı desteklemesi de o Sahil şehri olmasının da bir etkisi herhalde değil mi? Şimdi tabii orada şöyle de bir durum var. Bir kelime olarak liberali kullanacağım ama tabii Amerikan bağlamında liberal başka bir anlama geliyor. Hani Avrupa hı hı. bağlamında kullanıldığında. Yani daha liberal kesimin kıyıda yaşadığını ve daha işte yüksek gelire sahip olduğunu, daha yüksek eğitime sahip olduğunu falan biliyoruz. Hı hı. Ve bunların da çoğu geleneksel olarak önemli miktardaki oyu demokrat tarafa gidiyor. Hatta böyle bir şey yani bu Amerikan seçimleri tabii çok aynı zamanda da popüler olduğu için böyle medyada falan da çok fazla takip edildiği için çeşitli değişik göstergelere göre haritalar çıkartılır. Evet. Amerikan etrafını böyle yani eyaletlere bölünmüş maviye ve kırmızıya boyayıp böyle şeyler yaparlar. Tam şimdi karşımda öyle bir harita var hocam. Hatta en sonunda şöyle bir şey yapmışlardı IQ'ya göre yapmışlardı yani ne kadar ne kadar asparagas ne kadar doğru bilmiyorum ama e, yani IQ ile şeylerin eletlerini iQlarının ortalamalarına göre gibi bir harita yapmışlardı yani Er tabi demokratların uydurdu bir şeydi bu çok büyük ihtimalle. yani Kıyı kesimlerin IQ çok yüksek çıkıyordu orta kesimlerin akısı biraz parça düşük gün çıkıyordu ve işte o şeyi getirmeye çalışıyordu. Ben de, yani. de onun ya demokratların ya da anladım e, söylemek istediğiniz ama <gülüyor> cumhuriyetçilerin de uydurduğu bir şey olabilir hocama. Ya daha doğrusu ortaya çıkardığı bir şey de olabilir. Çünkü ha, belki de evet. Yani i̇yi de bir şey değil yani. Için, evet, evet, Öyle bir evet. genetik güzelliğe evet. bağlamak. Yani bunu da. New, New York Times'ı söyleyeceğim gazete olarak evet, <gülüyor> reklama girmez ama <gülüyor> onun çok güzel bir uygulaması var. Eğer ki dinleyenler falan da bakabilirler. Eyaletleri bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Eğer o oraya geçerse kaç yüzde kaç alıyor, bu buraya giderse yüzde evet. kaç temsilciler meclisinde şey yapıyor. Kontrol edebilirlerse görürler çok da basit bir şekilde anlatılmış. Peki bir şey sorabilir miyim hocam? Hani bu debate'ler var ya Obama ile Romney işte 3 kere bir araya geliyorlar seçimler önce. Evet, evet. Ee, ülkemizde böyle bir şey görebilir miyiz bugün sizce? Yani bu aslına bakarsanız mümkün fakat bizdeki siyasetin şeyi içerisinde geleneği içerisinde Tartışma yok. Yani şimdi tartışma kelimesini de tabii tartışmadan ne anladığımızı da söylemek gerekiyor. Ee, çok ilginç şeyler olur. Mesela bunu hem basitinden şöyle anlatabiliriz. Demokratların kendi içerisinde Obama'nın aday gösterilmesi sırasında biliyorsunuz 40'lı kilitinle bir şey yaptılar, yarışa girdiler evet. evet. ve bunun yarışın içerisinde birbirlerine soyunmadık şey kalmadı. Hı hı. Ama ondan sonra yarış bittikten sonra bildiğimiz gibi yine 40'lı kilitin iki numaralı insan oldu yani başka olmadı ama hı hı. sorumlu başkan danışmanı oldu. Hı hı. Şimdi. E Oradaki gelenek böyle bir gelenek. Yani siz istediğimizi söyleyebiliyorsunuz medeni kurallar içerisinde tabii ki eleştirinizi getirebiliyorsunuz ama ondan sonra da beraber çalışıyorsunuz. Temiz bir rekabete açık bir sistem evet, yani diyoruz. Bizim bizim bizim taraftaki ya bizim bizim buda yaşadığımız siyaset sıfır toplamlı bir oyun. Ya biri kazanıyor ya diğeri kazanıyor. Hmm. O yüzden de bu bir parça en son noktada kör dövüşüne dönüyor ve o yüzden de televizyonda çıkıp bunları konuşmanın falan hiçbir anlamı kalmıyor. Peki New York Times'ın tarafını ne takip ettiğiniz için soruyorum somut olarak. Tarafını belli etti değil mi New York Times bu seçimlerden önce? Ama Onlar... tabii her zaman. Genelde, yani genelde demokrat. Genel, tabii tabii. Yani genelde böyle bir şeyler yapabiliyor. Ee, bu da anlaşılır bir şey. Yani bizde e, medya tarafsız olsun, tarafsız olsun diye birçok şey yani hakem kesiliyor ama evet. tarafsız olma gibi bir zorunluluğu yok. İş ki farklı farklı taraflardaki medyanın yaşamasına izin verilsin. İşte yani farklı farklı taraflar şey yapılsın yani kendi kendine tutulsun. Önemli olan şey çoğulcu bir çoğunlukça değil çoğulcu bir yapı içerisinde götürülmesi bu işte. Ben özendiğim konuları sordum Ege Toros hocama. Yani resmen çanak sorular sordum. Ve çok da özendiğim noktada cevaplar geldi Toros hocamdan. Vallahi hocam çok evet. teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Toros daha iyi olur. o şey yapmayalım. Kullanmayalım. Tamam peki, peki. Tamam. Görüşmek üzere. Vallahi gelsin sizlere. İyi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağ, sağ olun. Bu arada dış politika ayırdığımız bölümümüzde bu saatinde Sonuna geldik Oktay Bey. İsterseniz reklamları ayırdığımız... Aa, aa reklam da yok. Hı. Ne yapacağız? Ben sana söylerim artık. <gülüyor> bir seferde giremiştim Oktay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo 3 Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Radyo 3 94. özel gösterimini gerçekleştirecek. 2000'li yıllardan yani 2000 yılından itibaren başladık buna bir hayal gibiydi ilk filmimize çıkınlanı özel gösterimde sizlerle buluşturduğumuzda çıkınlan bir kere daha söyleyeyim de öyle şey çıkınlan 94. gerçekleşiyor 100. umarız çok havalı bir filmle gerçekleşir mesela benim hayalim 100. filmin 100. özel gösterimin yine bir Matrix olması uzun zamandır sesli çıkmayan filmlerden bir tanesi Matrix bak ne kadar yıllar sonra Star Wars'a 3 yeni Star Wars müjdeledi bize oh. Ali Ağaoğlu Hayaldi gerçek oldu diye atla 3 tane yeni Star Wars dedi. O mu müjdeledi? Kim müjdeledi? Nasıl oldu? Ali Ağoğlu tipinde bir adamdı evet. Hmm. Yani satın aldı falan onu diyorsun değil mi? Evet. Ağoğlu inşaatın Lucas filmi satın aldığını hepimiz okuduk 4 milyon milyar dolara. Şimdi o zaman şeyi soralım. Hangi Devam filmin... etmesini ister, istediğiniz filmler hangileridir sevgili Yeniden çekilsin dediğimiz filmler. Benim mesela öyle içten içe istediğim bir film daha vardı. Her ne kadar üçüncüsüyle beraber bir kibar bir finali olsa da bir tane daha çıkar belki dediğim Born serisinden bir tane daha film yaptılar. Ama o yeni Born'la pek ısınamadığım Olmadı. için Olmadı. tam hayalimi gerçekleştirmedi, tam beklentimi karşılamadı. En büyük beklentim Matrix. Matrix gelir ama ya. Matrix'in gelesi var gibi geliyor bana. Gelir, o gelir. Çünkü hikaye de bitmedi. Robotlar dünyayı hala ellerinde tutuyorlardı da insanlara güzel bir ortam sunacağız tamam bundan sonra dediler. Öyle bitti yani. Gelir. Biraz olgunlaşmasını e, bence biraz şimdi başka filmlerle şey yapıyorlar ya e, Wachowski kardeşler. E, onlar biraz bir tek o diğer filmlerle Bayağı da zaman geçti. Şimdi bir yakın zamanda biraz daha böyle başka bir aşamaya geçtikleri zaman hayatlarında gelir. Ben tahmin ediyorum. Onla, onlarda mı acaba şeyleri? Telif hakları bilmem neleri falan filan? Matrix diye bir şey yapabilir miyiz? Matrix mini hat diye bir, bir senaryom var benim. Matrix'te bir kadınla evleniyor sonra ev şey yapamıyor. Tamam abi kastı da ben yaparım. Çok güzel olabilir. Tamam, ben Kenan abiyle konuşuyorum ben o zaman. Telefonumuz 210-30-30 hangi filmlerin devamını bekliyorsunuz? Hangi filmlerin hangi hikayelerin yeniden çekilmesini istiyorsunuz? Aslında şeydi tabi tabii ne derler ee, şu filmi bir daha çekseler ne güzel olur dedikleri filmler de vardır belki insanların. Yani <gülüyor> Hollywood çeksin ha. biz Avrupa sinemasının anlamı büyük diyenler. İşte o şey ateşli oynayan kız işte ejderha dövü ama yeter onu, ya ondan yerden. kaç tane çekildi ya? Onun gibi numaralar da olur. Öyle ortaya konuşuyorum yani burada Hollywood'dan bizi duyanlar varsa onlar gerekli değerlendirmeleri yapsınlar. Telefonlarımız yani yani yani iyi günaydın efendim. Günaydınlar nasılsınız? Günaydın, şey, teşekkür teşekkür görüşürüz. İrem Ersin Hoş geldin Zirem Hanım. Aç buldum. Yollarda mısınız şu anda? Araba sesi e, evet. te teker, dönüyor <gülüyor> teker dönüyor anladım kadarıyla. Teker dönüyor evet. Gidiyoruz görbaşıma doğru. Ne yapacaksınız görbaşında? Okula okul hali. Okul Öyle. hali. Peki efendim kolay gelsin evet. iyi şanslar. Zihin açıklığı diliyoruz size. Ve hemen alalım aklınızda daha doğrusu gönlünüzdeki filmi. Ya gönlümden aslında tam geç, geçiyorum geçiyor evin değilim de Kılıbili'nin devamını bekliyorum aslında ben yani yıllardır. Kılıbili'yi istiyorsunuz. Evet Kılıbili yani. Onun devamını bekliyorum ne ben. Ne peki orada merak ettiğiniz ve kapanmayan şey öyle aklınıza yani şunu anlatır. Hani intikam alıyordu ya sürekli. Evet. Yani birkaç kişiden daha alabilirdi diye düşünüyorum. Ya ben bunu evet Bilden intikamımı aldım. Zamanında yani. benim canımı sıkan başkaları da vardı. diyerek yeni bir seriye başlasın gibi mi? Tabii tabii. Vahşete doyalım yani. Onu istiyorum. Vahşete doymak istiyorum. Diyorsun. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. de yıllardır seyretmedik tekrar. Gülüyor, o da tabii. bizim eksimiz olsun Ege. Her şeyi de tam yapacağız diye bir şey yok. Bir oturup <gülüyor> seyredelim bak. Ne güzel hatırlattı İrem Hanım. Günaydın efendim. Maalesef. <gülüyor> Maalesef. O zaman İrem Hanım ilk listemizi Kilibiliğe başlattı. Yaz Kılıbili'de bir şey taraf var ya doğru aslında İrem Hanım'ın. Bütün şey 3 2 iki, iki tane değil mi o? İkincisinde son bölümde şey oluyor, yoğunlaşıyor. Böyle biraz biraz da hızlı geçmiş gibi. Ne oldu canım sıkıldı. Ne oldu Tarantino'nun bilmiyorum da. Ben Kılıbili'de şeyi düşünmüştüm. Yani orada çocuk sonuçta o adam kötü bir adam olabilir ama güzel bakıyordu çocuğa. O sandviç sahnesi bütün sinemanın ağzının suyunun akmasına sebep olmuştu. Böyle bir sandviçin kenarlarını kesiyordu. Hı hı. Yani iyi bakıyordu adam. Şimdi bu kadın nasıl bakacak bilmiyorum. O samuray kılıcıyla mı sürecek? Çünkü senin, senin yani e, çocuğa çocuğa iyi bakma kriteri şeydir. Mesela o yüzden Breaking Bad'de de babayı çok takdir edersin. Sandviçin kenarlarını kestiği için. O Yani önemli bir gösterge. Adam ilgili. Tamam i̇lgili. kötü olabilir. Şey, bil, bil, Katil ekibinin başında olabilir. Ama şu cahil O kadın nasıl bakacak? İşi ne o kadının? Hangi parayla nasıl o çocuğu büyütecek yani? Çocuk? Ama o kadının da yataktaki çocukla olan... E, anıları, e, kitap okuyuşu falan onları da ihmal etme lütfen yani. O da e, o da en az bili kadar seviyor. O da seviyordur da yani kitap dolu çocuk. Bili daha iyi bakardı çocuk açısından bakınca. Tamam intikamı haklı. Kardeşim... Alsana. Alsana Allah diye bir el işareti gördüm ben. Bak bu düdük sesleri o zaman bak al. Bak al. al. Günaydın. Hah al. Bana el kol yapacağın bir <gülüyor> Sevgili dinciler stüdyoda. Yani... Eskiden gözler konuşurdu stüdyomuzda. Şimdi elkol. Herhalde ilerleyen demokrasinin sonucu bunlar. Günaydın efendim. <gülüyor> Maalesef. Ege ne yapıyorsun? Yayınımız akıyor. Dakikalar geçiyor ve şeyle yani. Şu anda bir canlı yayın rezaleti. Canlı yayında evet. Düdük rezaleti. Ambulans <gülüyor> rezaleti oldu yani. Günaydın efendim. Bir günaydın. Kimle okay. görüşüyoruz? Ee, Mehmet Bey. Mehmet Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, birkaç kez daha geleceğe dönsek güzel olur. Diye. Ya çok güzel evet ya çok güzel hatırlattınız Mehmet Bey. Bu, geleceğe dönüş. Evet. Ama Michael J. Fox olmayacağı belli o işin. Artık. Ya birkaç gün önce bir e, trailer izledim. Üzerine de bir Michael J. Fox koymuşlar ama artık e, <gülüyor> çok gerçek değil gibi ya. Siz en çok hangisini seversiniz geleceğe dönüşlerden bu arada? Ya açıkçası çok ayırt etmiyorum. Hepsi diyorsunuz ayrı ayrı evet, yeri evet, var çok bende. Çok ama e, biz sadece tabii en güzelini. Birin yeri ayrı. Ya tabi. o yalnız evet. o seri de Mehmet Bey hatırlatmışken e, ben bir e, kişinin hakkının yendiğini düşünüyorum o, o seride. Bif ee, Bifi oynayan <gülüyor> hem Bif karakteri hem de Bifi oynayan o e, değerli oyuncu. Zımba gibi oyuncu. Evet. Bir, bir daha bir şey olamadı. Çok da başarılıydı. O karakter de çok bence başarılı bir karakter. Onun böyle bir nefretten mi yoksa böyle bir şeyi mi topladığı ee, işte Aa, üzerine şey de adamlar değilir ama onda Doğru böyle mi? bir, bir... <gülüyor> vallahi bir şey oluyor. Michael J. Fox kadar bence gele geleceğe dönüşün şeyi odur. Allah güzel bir götüren. İkili olabilirlerdi hakikaten evet. de. Değerlendiremediler onu. Çok teşekkürler. Geleceğe dönüşü ben de ekledik listemize. Ee, geleceğe dönüşte hakikaten böyle bir zamanlar filmler hakkında bilgimiz olmadan izliyorduk ya. Evet. Bu çocukluğun getirdiği bir şey miydi o yoksa bu iletişimin bu kadar yoğun olmadığı dönemler olduğu için mi böyle kuzu gibi alıyorduk filmi seyrediyorduk beğeniyorduk veya beğenmiyorduk. Çok güzeldi böyle. Bir e, film kiralıyorsun. Kiralama süper şeyi çıkıyordu. vardı ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin Kaygısı. Yasemin hoş geldiniz. Kaygısız dediniz soyadınız ama biraz sesiniz Tatsız geliyor bize hayırdır. A aksine ya dünyada hiç derdim, tasam yoktur ya. <gülüyor> çok güzel ya. Yani dededen miras bize bu genetik çok güzel bir miras. Vallahi vallahi ]miş. çok güzelmiş. E o zaman ben evet. Çalışıyor musunuz Yasin Bey? Çalışıyorum tabii şu an işe gidiyorum yolda. Ama yani tasa yapacak bir şey yok diyorsunuz yani. Yok yok hayır. Trafik ya biraz tıkalı ama bana mı tıkalı diyerek devam ediyor ya Yasin. Ya hesabınız çektim sağa ya yani trafik gidiyor yanımdan solumdan solumdan ben telefonla konuşuyorum öyle şey. Aksın yani. abi trafik boşver ya. Ne işe ge, geç kalmak falan bunlar şey fani şeyler e. yani. Peki Yasin Bey hangi film var aklınızda? Benim yeniden çekilmesini istediğim filmler var yani Yeniden Orijinali çekilmesin. orijinalini çok beğendiğim için değil de... Orijinali tam bir rezillik olduğu, hakkını veremediği için yeniden çekilmesi istediğim filmler var. Hı hı. Bir tanesi Ursula K. Le Guin'in Yer Deniz Dörtlemesi'ni çekmeye kalkışmışlardı böyle ne çek böyle. Ya film, film ne, hikaye hikaye her şeyi rezil etmişler rezil etmiş böyle ya, efektler evet. çok kötü. O, onun yeniden çekilmesini isterim. Hatta böyle be, beşleme oldu. Şimdi Beşi Birden harika dizi de olur. HBO dizisi. Böyle uzun uzun izlerim. Çok Yani herhalde. bu dediğiniz aslında bazı filmleri adam etsinler mı da önemli. İlk 80'lerde çekilen Örümcek Adamları hatırlarsanız Örümcek Adam sadece <gülüyor> zıplayıp karete yapıyordu. Evet. Topuklu evet, evet. ayakkabılarla. Şimdi ne kadar güzel şeyler izliyoruz. Bazı şeyleri tekrar ele almak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkürler Yasin Bey. İyi uzunluklar diliyoruz size. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada e, yeniden çekim değil ama demiş galiba Emre Bey e, yeniden çekim değil ama biz yıllardır Falco Magnetus e, çok kuvvetli bir mıknatısla nın, beyaz perdeye uyarlanmasını bekliyoruz demiş. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz buyurun dinliyoruz sizi. Uğurduk. <gülüyor> Usual Suspects. Usual Suspects. O bak, <gülüyor> filminin ikincisini bekliyorum He ne oldu Kaiser Schoze'ye? Evet. Evet. Gerçekten o, o muydu? Acaba başka operasyonlar da yaptılar mı? Bunları bekliyoruz. E aslında orada bir süper zekalı bir adamın şeyini görüyoruz. Şey gibi ne derler? Yetenekli Bay Ripley gibi. Evet, o adam bir, bir güzel numara daha çekebilirdi. Evet. Da, kaç güzel bir, numara daha çekiliyor. <gülüyor> Onun da zevkle seyrederdik. Nazım Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, sağ olun. Üzere. Iyi güle güle. Bu arada e, Twitter'dan da sorduk hangi filmin e, devamını. İstersiniz veya eksik kaldı veya yeniden izlemek istersiniz diye. Yalnız şimdi böyle sorunca da ne kadar zor iş. Bu filmi biz çekecek olsaydık hangi filmi çekeceksin noktayla şimdi benden. Yani. Çok zor abi, çok zor. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğba Hanım. Tuğba Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Nasılsın? Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Ee, ben Harry Potter'ın devam etmesini istiyorum ya. Vallahi Harry Potter güzel bir kıvama gelmişti aslında. Devam etsi, evet iyi olur da son dakikada... Gerçi Rowling'in de tabii kitaba devam etmesi lazım bunun için ama... Evet. Önce J.K. Rowling'i e ikna etmek lazım galiba yönetmenlerden evet, önce. Evet, evet. Siz yani hangi... Kitabını, ok... kitabını okurken ben... Ya bir kitap bitince diğer kitabı bekliyordum gelecek seneye kadar. Sonra tabii. diğer kitabı bekliyordum gelecek seneye kadar. İyi yine aralarda bir, bir sene varmış sizin o. Benim bazen iki sene oluyordu bazen. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki sene, üç sene oluyordu... Ee... Hangi filmi en çok seviyorsunuz? Hangi filmi? Harry Potter serisinde? Vallahi şimdi ya aslında hani filmler var eee ilerledikçe hani 5 6 7'ye doğru hem e, görsellik olarak yani hem de böyle ne bileyim aksiyon sahneleri olarak her şey artmıştı aslında buldu. Öpüşme falan da vardı yüzden... sonlara doğru. Fazla. <gülüyor> tabii öpüşmeler. tabii. E tabii büyüyor canım şimdi Harry de yani. <gülüyor> Öyle olunca yani ne bileyim aslında her filmi seviyorum yani kitabın okumayı da alsam ben çok zevk almıştım yani kitap kadar tabii tatmin etmiyor ama tabii, evet aslında şu da var galiba illa Harry Potter'a ihtiyacımız yoktu o Hogwarts'ın atmosferi o... ah o oh, Hogwarts yok mu Hayalimdeki okul yani yeni bir kahramanla o atmosferi o yani büyücülerin dünyasını izlemek illa Harry Potter'ı göreceğiz diye bir derdimiz kesinlikle. yok kız olsun yeter bize yani o dünyayı anlatan iki e, yan kitap daha var biliyor musunuz? Ah hayır bilmiyorum. Ah bir Gerçekten tanesi bana, Harry Potter'la yandan tedavi. Ya, <gülüyor> hayır hayır var bir tanesi Kudichi anlatıyor. Ee, bir diğeri de neyi anlatıyordu ya? Hmm, Harry yani. Potter geçmiyor ama Hogwarts'taki? Evet olan Hogwarts Hogwarts dünyasındaki Harry Potter'ın dünyasındaki şeye onları da. Yani sonuçta büyücülerin dünyası yani kim bize daha neler çıkar? Bir tane Harry Potter yok ya yani. Hepsi birbirinden pislik insanlar. <gülüyor> Çok teşekkür ederim sefer görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim yayınlar. Ne işte bu ee, Bir e... diyorsun bir şey diyorsun yani bak bunlar Muggle söylemleri yani lütfen Ötekileştirme Hogwarts'ı <gülüyor> Şeyle yaptığımız Tuğba Hanım'la Söylediğimiz şey aslında bizim atmosferin Hastası olmuşuz yani Matrix'teki atmosfer De öyleydi evet. bir güzel bir dünya kurulmuş Gerçek ve sanal ee, Harry Potter'da da çok güzel bir dünya Vardı orada bir şeyler illa Harry Potter olmasa da seyredilir Günaydın efendim Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Başar Başar Bey buyurun dinliyoruz sizi ee, belki popülerliğini kaybetti ama yani şimdi hala o kadar popüler mi bilmiyorum. Ben Ninja Kaplumbağalar vardı. Evet. Onun devamını çekilmesini istemiyorum. devamlı olabilir ya da eski filmi tekrar çekilebilir. Yani güzeldi onlar. Siz sevmiş miydiniz yani Ninja Kaplumbağa? Bana çok sebepsiz gelmişti. On. Onların popülerliği çizgi filmle mi? Çizgi romanla mı? Nasıl? yani sonuç olarak çizgi film de vardı eskiden. Hı, -hı. Shredder falan mı vardı orada böyle bir şey? Shredder çizgi vardı falan evet. vardı yani böyle. <gülüyor> yani <gülüyor> şey yani küçük de çok hoşuma gitmişti hatta o dizileri Geçmiş yolculukları falan böyle. Evet. Şimdi çekilse belki güzel olabilir. Hem çizgi peki, çizgi film var galiba Ninja Kaplumbağaların Evet. Sürekli, çizgi filmler. Şey. filmi de çok güzeldi yani. Tabii tabii filmi Niye de güzel. İzlemediniz siz de son anda. ben sevdim canım. Ben Ninja Kaplumbağalarını severim ya. Bir kere yani, kablum var yani, yani sonuç olarak. Ninja evet kabluma yani. kimseye bir zararı olmadı tabi ben de şimdi sevmiyorum dediğimde böyle içinde gücünde bir takım ahlaklı temiz gençler yani tek bir yani. şeyleri var amur cubur pizza yemek yani onda bir şeyimiz yok. Yanlış anlaşılmasın ama çok da değil mi? Bir şey daha var demiştiniz baş abi o ne? Ha bir de Inception devamı çekilebilir belki yani. Inception. Yani o öyle çevirdi öyle kaldı yani dönüp duruyor hala dönüyor. Ya Başar Bey biraz Christopher Nolan'ı tanıyorsak ikincisini de çekse ikincinin sonu da aynen böyle bitecek biliyorsunuz değil mi? Yani bence at, bir atınız varsa onu Christopher Nolan üstüne sürün ona oynamayın bence. Evet temiz temiz bir tane Ninja Kaplum serderim onun diyeyim. Ninja Kaplumbağa fikrinizi evet. destekliyoruz ama Inception'ı Mayın Davut dedik. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hangi filmlerin devamı gelsin? Hangi filmler yeniden çekilsin diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Hangi film hangi servis diyoruz? Radio Tünün 94. özel gösteriminde Friends with Kids. Mükemmel plana davetiyeler veriyoruz. Twitter, Twitter'dan akmış tweetlerimiz. Hemen ona bir bakalım. Ozan Bey Hobbit demiş mesela. Hobbit geliyor zaten. Ondan sonra Mehmet Eren Albayrak Mad Max devam etmiş, etsin diyecektim ki demiş. Bir link vermiş. Herhalde Mad Max'in devamını anlatıyor. Hı -hı. Yüzüklerin efendi bekliyoruz Zeynep Hanım. Bak Mad Max'de güzel atmosferde. O Orada da çok hikaye var. Before Sunrise, Before Sunset. Üçüncüsü de çekiliyormuş gerçi demiş. Ee, Can Bey. Hakikaten çok, diyoruz. çok güzel tercih. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent ben. Levent Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben e, Beter Böcek demek istiyorum. Beter Böcek filminin devamı çekilsin demek istiyorum. Biraz da e, bir isyanım var. Onu da sizin aracınızı paylaşmak istiyorum. Niye? Hayırdır? yani eskiden bir çok güzel film vardı baba olsun, hit olsun, kapışma olsun tesaretin bedeli olsun artık eskisi gibi kaliteli filmler çekilmiyor artık film izleyemiyoruz ağız dile film izleyemiyoruz sinemada evimizden... yalnız Betel Böcek'te de şöyle bir şey var oradaki o Betel herif hakikaten de başkasına musallat olabilecek karakterde bir adamdı yeni bir çift ölsün yeni bir adam ölsün onları musallat olsun gayet güzel seyrederdik yani yani yönetmenlere ben şu ricada bulunuyorum yani bir filmi bir sefer tek bir bölüm olarak kurgulayıp daha sonra tutunca devamını yapmasınlar. Güzel filmleri iki, iki bölüm, üç bölüm, dört bölüm düşünsünler. Böylece devam filmlerindeki yavanlıktan kurtulalım, kaliteli, güzelli, hoş filmleri izleyelim, coşalım, eğlenelim yani. Levent Bey'in isyanı. Ee, Levent Bey, Beter o, o, şey yaptık, listeye yazdık efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi günler. Sağ İsyan ol. halinde bildirilmiştir diye de not düştü. Evet. Teşekkürler. Aslında Levent Bey özetlenebilecek düşüncesi de güzel bir film yaptıysan yap devamlı. İlla bir kendimi aşacağım falan değil. Biz siyirci olarak senin kendini aşmanı, cambazlık yapmanı beklemiyoruz. Gene aynısından bir tane daha çek bize. Nadir Bey bana yetti ama Citizen Kane'in devamı çekilsin de film okullarında bir 70 sene daha konuşulacak konu olsun demiş <gülüyor> günaydın efendim <gülüyor> merhaba merhaba günaydın bulduk. isminiz nedir efendim Meltem yeterli Meltem onun cevabınıza alalım hemen ben istiyorum. Ghostbusters istiyorum iki tane mi <gülüyor> çekildi Ghostbusters olur mu ya 4 değil mi 3 ee, tane mi kesildi? Ben öyle hatırlıyorum. Arada, arada uzlaştırdınız bizi evet, yine evet, Meltem ben, ben, ben, ben Çok seveldim ya. Bayılırdım onlara. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Meltem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Çisili Hanım çok güzel e, bir şeye değinmiş. E, vampirle görüşmenin devamı çekilsin demiş. Lestat öldü müydü? Yandı mıydı? Demiş. E, yine öyle vampirler görmek istiyoruz demiş. Gerçekten. E, Ölmedi, yanmadı ya Lestat. Emdi diye hatırlıyorum ben en son şeyi. Emdi mi? Aha. Christian Slater'ı. Arabanın arkasından bir çıktı bir şeyler yaptı. Ben onu bilmiyorum da burada taş vampirler her zaman olduğu gibi taş ilk filmidir bu. Taş vampirleri gördüğümüz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben Jurassic Park'ın ama 3 boyutlu olarak çekilmesini istiyorum. Jurassic Park istiyorsunuz. Jurassic evet. Park'ta bir o sevimsiz adam yüzünden ben hiç bir Sam... neydi o adamın oğlu? Adı? Şey Jurassic Park'ı kuran adamın değil mi? Hayır Sam O'Neill mi? Sam O'Neill o... evet galiba. Aha. O adama bir türlü ısınamadığımdan o filmden de tam... alamadım bir türlü. Halbuki ya. dinozorları seyretmekten <gülüyor> tat ileride. değil mi? Tat kelimesini kullanmadın gibi ben tamamlayayım onu. Tam tat alamadım dedi. <gülüyor> Ama iş boyutlu olarak görselle güzel olacağını düşünüyorum yani hani. Üç e... boyutlu bir Jurassic Park istiyorsunuz. Evet. Güzel Peki. olur. Peki Gizem Han teşekkür ediyorum. Üç boyut diye de not düştük. <gülüyor> ya onun öbürkü Gizem Hanım, Yalnız ben üç boyutlu demiştim <gülüyor> falan derse bizde şey biz de öyle yazmıştık efendim. Bakın yavrum. ben hem 3D yazacağım yanına da 3 boyut diye yazıyla da yazacağım. Aa iyi. O iyi o kral. <gülüyor> Senin şu garanticiliğin var ya. <gülüyor> polis Akademisi'nin Mahoni liderliğinde devam çekilsin demiş Onur Bey. Mahoni. Bir zaman video denen alet sadece Polis Akademisi için icat edilmiştir. Ve de Yüzüklerin Efendisi 3 boyutlu olarak yeniden çekilse ya demiş ee, Onur Bey eklemiş. Günaydın efendim. Evet, günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Arif Bey git. Arif Bey hoş geldiniz dinliyoruz sizi buyurun. Evet. Ee, ben şöyle Christopher Nolan yapımı tam kadro bir X-Men çekilse fena olmaz diyorum ya. Tam kadro X-Men. Evet yani böyle Wolverine falan değil de böyle tam kadro bir X-Men filmi güzel olurdu yani. Hisseli X-Men kumpanyası gibi mi herkesin <gülüyor> olduğu eskileri şakaları yaptı. <gülüyor> Gerçi X-Men kapandı değil mi şey olarak son filmle beraber? Yani kapandı dediğim en azından o kadro için hikayeyi sonlandırdılar. Evet yani devam filmleri çekilecek de işte böyle karakterler üzerinden gidecekler sanırım. Hı hmm. yani tam kadro biraz zor. Artık Avengers'la evet. idare edeceksiniz anladığım kadarıyla. Keser mi? Olmuyor Bilmiyorum ya X-Men daha bir şenlikli oluyor böyle. <gülüyor> X-Men kumpanyası diye yazdık o zaman Arif Bey'in şeyini. Aynen. Isteğini. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi günler. Dünyayı kurtaran adamın oğlunun devamı çekilmeli. iyice dibi görelim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun Bey. <gülüyor> Ondan sonra Erdem Bey ninja tozbağalarının yeni filmi geliyor ama senaryonun bir kısmı interneti sızdığından askıda diyebiliyorum demiş. Ee, Kimde ninja kaplumbağaları diye Başar Bey'e müjde. Başar Bey hakikaten ne temiz kalpli adammış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şeref ben. Şeref Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Şimdi aklımda iki film var da birincisi e, Morgan Freeman'ın esaretin bedelinin devamının çekilmesini istiyorum. Hı hı. Adı da cesaretin bedeli olabilir. O kadar cesaret gösterip hapishaneden <gülüyor> kaçtı karakter. Şimdi de hapishane müdürü gelip bir işte intikam filan alabilir. Morgan Freeman eğer Türk olsaydı yani Türkçeyi biliyor olsaydı kesin bu fikir için <gülüyor> her şeyi yapar ve bu filmi çekerdi ama maalesef bu bir dilek olarak kalacak bir gecikme oldu. Hakikaten güzelmiş cesaretin bedeli. Ee, Hatta şey de, de olabilirdi evet. o bir noktada. Valla aynı ekibi olsun bir 5 yıl daha yatarım diye böyle bir şey de olabilirdi. Bu hayat yerine. Başka? Ee, bir de Neşeli Günler var bizim güzel e, filmlerimizden onun da devamı. Neşeli Günler 2 olsun işte. Evet İzleyelim. ya. İzleyelim, yani. Aslında evet, Türk Türk filminden de hiç bahsetmedik. Çok çok güzel bir tercih. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun Şeref Bey, Tamam. Be. Ejderha ha mızra animasyon denemesi vardı. Ne ee, oldu o demiş? Elde de. patladı demiş Ozan Bey. Sizden ricam adam gibi bütçeye film filme çekilsin. Demiş. Tamam biz gerekli yerlere. Biz yani kağıda yazıyoruz sevgili. Yazıyoruz. Yaptığımız bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> kramer Kramer'e karşı yeniden film çekilsin. Deniz Deniz demiş bunda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Barış. Barış e, Bey e, dinliyoruz buyurun. Ben iki tane film söyleyeceğim. Buyurun. Hayır Peki, hayır. <gülüyor> Buyurun iki satır ayıracağız size. Buyurun. Çeki bebek katil. Çekiden kaç katil. tane var? 3. 3 evet, tane hatırlıyorum. 3 tane izledim ben evet. 3 yetmez bize diyorsunuz. Evet, biraz daha uzatabilirler ya da yeni versiyonunu çekebilirler Çekinin gelini vardı, bir Çeki vardı. Bir de Çekinin dünürü vardı. Çeki 2 vardı değil mi? Bir de en son Çekinin gelini vardı. <gülüyor> Zor Çeki ben evet. dünürü <gülüyor> Bir de Grim Grimslar vardı. Ha, Gremlin'ler mi? Gremliler. Gremliler. Evet. Böyle hmm. satınca çoğalıyorlardı falan manyak manyak. Onun da iki tanesi var galiba. Onu, üç, onu da üç hatırlıyorum ama belki yanlış hatırlıyor olabilirim tabii. Ben de hep eksik seyretmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatta benden Gremlinler Gremliler ve Chuckieler diyorsunuz. Evet. Peki yani küçük şeylere bir ilgim var diyorsunuz anladım kararı. <gülüyor> Küçükler her zaman iyidir. <gülüyor> küçük korkunç şeyleri izlemekten hoşlanırım. Peki çok teşekkürler evet. efendim. Görüşmek üzere. İyi, iyi günler. Hoşçakalın. Al Pacino'nun kadın kokusu ve Ferzan Öspetik... E La Finestra di Fronte. Neydi bu? Bu karşı pencere mi? Yok değil. Damla Hanım onların devamını istemiş. Sonra Jim Carrey'in maskesini. Biz böyle maskesini. diye yazacağız. Artık hangi film gelirse. <gülüyor> e, maske devamını isteyen çok dinleyicimiz var bu arada. Maskeyi başkasıyla çektiler. Maske başkasının eline geçiyor falan gibi bir şeyler yaptılar ama... Tat vermedi Jim Carrey olmayınca. İlker benim mesela heyecan anlayışı. Potemkin Zırhlısı iki heyecanla bekliyorum demiş. <gülüyor> mesela. Herkesin değişik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Koray Bey merhaba. Merhaba Koray Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hangi filmi ya tekrar olun. görmek istiyorsunuz? Devam Ol. mı istiyorsunuz? Vallahi ben Kartal'dan ya da StarGate'in ikincisini isterim. Biz de seyrede seyredik ama bilinçli evet. işte dinleyecek. Hem kim oynanacağını söylüyor hem de hangi film olduğunu söylüyor Koray Bey. Ya bir de bir de buradan dinliyorsa staff'ın kime seslenmek istiyorum. verirse şu Karakole'yi de çeksinler artık yani. Evet doğru hakikaten Karakole. vermiyor mu? Pek bir meraklısı var. Vermiyor galiba. Öyle bir yayın haklarıyla ilgili bir sorun var lan herhalde Hı -hı. ama heyecanla bekliyoruz. Bir ara dizi falan çekecek demişlerdi ama kaldı galiba ona. Karakulyeyi de hayırlısıyla artık elinden çıkarsın. Öyle tuzluşunu kurmasın. Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar abi günler. Bugün Stargate de güzel bir atmosferdi bak. O 6 Kasım, şey var, 6 Kasım itibariyle geçir. Stephen King'e de buradan bir şeyler söylendi. Herhalde gerekli dersi çıkarır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Serkan ben Serkan Gösteş. Serkan Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. <gülüyor> hoş bulduk. Ben yayını dinleyemedim. Söylendi bilmiyorum ama Tango ve Keş'i istiyorum. Tango ve Keş hakikaten de bu... Mümkün müdür? Mümkündür ee, tabii efendim. Mümkün olmaz mı? <laughs> Hemen yazıyoruz. Mümkündür dedim. Yazmamız mümkündür. Tango ve Keş'te çünkü güzel tatlı bir şey yakalanmıştı. Kıvam yakalanmıştı. Ve ee... o adamların başına gene bir şeylerin geleceği belliydi. Bir duş sahnesi var mıydı Tango ve Keş'te? Galiba hapishanede ben, vardı sanki. Bir ben bir masaj hatırlıyorum sahnesi ya. hatırlıyorum. Masaj mı? Ha, o da olabilir doğru. Hani Yok, e... hapishanede bunları gene hortumla yıkıyorlar. <gülüyor> hortumla yıkanan o filmdeydi değil mi? bu? Sonuçta ikisinin oynadığı kaç tane. Öyle açılsın o zaman tekrar. Bir duş sahnesiyle bir şeyle. Yıkama yani, sahnesiyle. Mutlu oluruz evet. Masaj sahnesi neredeydi ilgili? İşte e, Sylvester Stallone'un kız kardeşi yani Tango'nun kız kardeşi Keş'e masaj yapıyordu da. Ha. eve geliyordu. O aman aman ne oluyor falan diye böyle bir şey yapıyordu. Ama acaba Kurt Russell bir daha o saç modelini yakalayabilecek mi? O da var. Stargate'teki saç modeliyle aynı değil miydi o? Yani bence Sylvester Stallone'un aynı formu ve insani biçimi yakalaması daha zor işte bu zorluklar yüzünden zaten güzel filmlerden mahrum kalıyoruz. Peki çok teşekkürler görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz ya da güzel film yani Tango Keş çekilse bile duş sahnesiyle başlamayacak abi. Çok acı. Her şey çok güzel olacağını devamı çekilebilir demiş. Ben işte Her şey çok güzel olacak değil de Cem Yılmaz'ın Arif yani. karakteri var ya ne karakteri? Arif. Evet. Onun zaman içinde her yere dolaşmasını istiyorum. Evet yani. çok güzel o, karakter o, ya, hakikaten. Her yerde serilecek adam. Gerçi şey biraz ona benziyor da kovboyların yanına giden karakter. Halbuki orada zaten olaya da açık bir adam. Yaşı batıdaki diyorsun. Yaşı batıdaki biraz benziyor da. Böyle kara delikler olsun, oradan düşsün kovboylara, oradan düşsün efendim ne bileyim şövalyeler zamanına. Oradan oraya biz de tadından. Sinan Bey şey demiş, Casablanca'nın devamı çekilse mesela tam heyecanlı aksiyonla olacakken bitmişti. Kimi bulurlar oynayacak orasını bilemiyorum demiş. Casablanca'nın şampiyenle bir daha çekilmesi gündemdeydi bir aralar. Yeniden çekilmesi. Sonra şampiyen kendini siyasete mi verdi? Ne? Bilmiyorum, ne oldu da Casablanca'nın bir daha çekilmesi de güzel olabilir. Gladyatör demiş Cemre Hanım. Hı -hı. Yüzüklerin Öf Efendisi demiş ikinci olarak da. Yalnız Twitter'dan iki film yazamıyoruz efendim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Diye devam ediyor Modern Sabahlar buyursunlar efendim. Aa, Love Actually diyen var. Aa, sen ederim. çok teşekkür ederim. Vallahi az önce konuştuğumuz şey vardı. Kim söylemişti hani yönetmenler bir filmi yapıyorlar, bırakıyorlar sonra. Evet. Ee, kim demişti İnception onu? Inception diyen. Dinleyiniz. Tekrar tekrar yapsınlar. Ne güzel film yapıyorlar. Devamını da yapsalar ya falan demiştim. Tom e, Tom Hanks diyecektim. Neydi o? Hugh Grant'in geçen gün bir röportajı vardı da hı hı. ya ben işte böyle diğer komedilerde iyiyim başka da tarza geçmem diye ne güzel açıklaması vardı. Biz de Hugh Grant'ı gene şaşkın aşık rolünde seyrederiz. Sadece Hugh Grant değil canım. Love Actually'i Love Actually yapan aynı zamanda oradaki rock şarkıcısını oynayan Bill Knight. Evet. E yani bombadır devamını söyleriz England, evet İngiliz romantik komedisi Zaten yeter ki İngiliz romantik komedisi olsun bize bir dönem e, habire devam filmleri çekti <gülüyor> evet. Öyle bir düşününce. Lavekçılı 2, 3, 4, 5, 6 demiş. <gülüyor> Cenan <Cemre> Hanım teşekkür <gülüyor> ediyoruz kendisine. Tamamen katıldığımızı da Biz ayrıca de, vurgulayalım. Oturun tartışı Yok abi en güzeli 2. <gülüyor> abi 1 tabii zaten 1'i <gülüyor> ayırıyoruz da 2 ile 4 arasında gidip geliyorum. Buyurun. Cemre Hanım gladiyatör demiş Twitter'dan bize e, Hı -hı. göndermiş. Yüzüklerin Efendisi. Ondan sonra Sezer Yaman. Bisiklet hırsızları da çekilmeli o zaman demiş. Ne zaman acaba? Onu bilmiyorum bir filmin üzerine yazmış bu tweet'i ama o görünmüyor İzlemek o zorunda kaldığımız e, Sıkıcı sanat filmlerini Bir daha mı çekelim gibi Bisiklet hırsızları güzeldir ama ya Öyle şey yapma yani Bisiklet hırsızları O bir kontenjanın varsa o lafını bisiklet hırsızları için kullanmaya gel Potem yazınız o zaman diyebiliriz Mesela Godfather demiş Hülya Hanım Godfather'ı kastılar üçüncüsü hakikaten palavraydı Dördüncüsü mü palavra Yok üç tane var şeye öldürüldüğü hangisi? Üçüncüsü değil mi? Kızım. Üç. Arka yani 3. Üçüncü. Üç. Evet, üç. Üç tane var işte. O zaten Godfather serisinden değil. Onu bir Godfather'a uyarlamışlar gibi geldi bana izlerken. Dördüncüyü de Aynısı olacak gibi geliyor bana. Ee, hatta BBG evi olsun her gün izleyelim demiş. Yani, Godfather, Godfather Evet. BBG evi gibi. O gelsin işte bir derdini anlatsın elini öpsün ama el öpecek adam kalmadı. Ne oldu Maalesef. Andy Garcia'nın yeğeni aldı değil mi en sonunda onu? Ben daha Nafti çok yeni de izledim mi? ama Andy Garcia ben... çok havalı girmişti piyasaya. Deri ceketiyle. Hı hı. Sonra galiba en son ben onu el öptürürken gördüm arkadan. Herhalde eee... elini öptürüyordu yani. Yani birincisi ve ikincisi çok güzeldi de üçüncüsü zaten başka bir hikayeydi. Ben alıştığımız karakter avukat yok avukat olmadıktan sonra ben ne yapayım hukuki avukat değil onun, onun adı sonra... var. neydi şansölye değil ha, neydi brakolia konsol konsolye ne bulduk seviyedini <gülüyor> teşekkür ederiz bazı kelimeleri beş altı defa söyleyerek doğrusuna ulaşabiliyoruz <gülüyor> bulduk oz e, rumuzlu dinleyicimiz Twitter'da tabii ki big lebowski demiş big lebowski ha, yani. kadar çok güzel e, bir tercih olurdu bu şimdiden küt film olurdu demiş ondan sonra Gizem Umut Doğan Prometheus ve o kadar ee, yok, bir, şey, bir de dizi olarak Freaks and Geeks'in aynı okul ortamında devamı çekilse müthiş olur demiş Peki Ahmet Burak Kadıoğlu Fight Club yetmedi yetemedi <gülüyor> demiş <gülüyor> hayal ediyor ve oluyor anladığım kadarıyla <gülüyor> başka ee, başka şöyle hemen hızlıca Roberto Benigni efsanesi hayat güzeldir yeniden çekilsin demiş La Vitae Bella ee, kim demiş BLT Alp Muhittinoğlu imkanları olsa da Back to the Future devam etse Kabraksis e, Benjamin Button demiş alıştı işte. yani lütfen yapmayın <gülüyor> Benjamin Button bir daha başa doğru dönseydi ne kadar güzel olurdu bebek Benjamin... oldu hop bir daha başlıyoruz diye Benjamin Button özelliği zaten e, bu bir özellik bilmiyorum ama çok uzun olması değil miydi evet yeterince izleyebilirsin yarım saatlik bir şekilde senelerce izle Bugün aslında dündü iki. Aa çok güzel olurdu. Başka bir kasabada, başka bir adam, başka maceralar. Dündü aslında bugündü diye devam etmiş. Groundhog Day değil mi? Evet, evet evet o filmden bahsediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz bütün dinleyicilerimize Twitter'dan bize ulaşan. Süremizin sonuna geldik Oktay. Son 30 saniye en tatsız kısım bu kadar güzel insanın arasından sadece 3'ünü seçeceğiz. Davetiyeler için. O zaman çeviriyorum çarkı. Şu anda duyduğunuz ses, çarkı sesi. İstersen çarkı çevirme Çarkometre makinemiz var ya onu çevir Onu mu çeviririm? Daha pratik Ama bunu da bayağıdır çevirmiyoruz ya o Aralarda zaten adam dedi tamam. ya Ayarını yaparken Haftada bir en az bir çevirmeniz lazım dedi. Haftada bir en az çevireceğiz dedi O da bugüne denk geldi sevgili dinleyiciler O zaman çarkometreyi e, çeviriyoruz e... Oktay bir şey rica edeceğim hani vaktimizde kalmadı ama hem çarkı hem çarkometreyi çevirsene bakalım ya Ege, aynı sen isim de geliyor. yani bir doymak bilmiyorsun arkadaş ya yani aynı isim mi geliyor acaba diye <gülüyor> tamam aynı anda mı çevireyim aynı anda çevir işte Peki. daha doğrusu aynı anda duracak şekilde çevir o zaman çarkometreyi önce çevireceğim çünkü o eski olduğu için biraz daha yavaş evet Çarkometreyi çevirdik sevgili dinleyiciler. Evet şu anda şimdi, çarkometremiz şimdi dönüyor. Şimdi çarka döndüm. Ve yağlandığı için hiç sesi çıkmıyor fark ederse. Çarka Çarkı da çevirdik. Çarkın sesini duydunuz. Çeviri başladı. Çık, çık, çık, çık. Deniz durusu da durdu çarkometre. Bakalım çark nerede duracak? Kız. Deniz durusu. Vallahi adam, aynı isim. Adam hiçbir fark yok demişti. Ben inanmamıştım ama... Sevgili <gülüyor> doğru söylemek. Deniz Durusu Twitter Twitter diğer okta ok Twitter gösteriyor. Kremel Kremere karşı demişti Deniz Durusu. Tebrik ediyoruz. Ve e, ok diğer okun diğer tarafı da e, Ninja Kaplum bağları diyen Başar Bey. Tebrik ediyoruz tekrar. E, ondan sonra bir okta ok olması gerekiyor mu? Hı hı. Üç hı. 3 3 vereceğiz. Üç okluysa o zaman üst üstte biniyor ya bazen. Bir daha Aa, şu okun altında ok kalmış ya. Ege tamam abi. Eee <gülüyor> Meltem Hanım Meltem Hanım Ghostbusters ya. Sevgili izler gördüğünüz Ghost. gibi çark sisteminde Ghost. hataya yer yok. Yok. Hepsi aynı sonucu verdi. Şanslı isimleri bir kez daha isterseniz hatırlatalım Oktay Bey. Deniz Durusu, Başar Bey ve Meltem Hanım e, bugünün davetleri oldu. Bize ulaşırlarsa daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Perşembe günü film 21.30'da Sinemaksimum cephe sinemalarında Friends with Kids mükemmel plan davetiyeleri yarın da sizi bekliyor. Biz de sizi bekliyor olacağız sabahın köründe. Hoşçakalın. Yarın bir gün olacak